Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefe Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Deniz, Mithat Can, Ayşe Kiraz ve Nural hattın diğer ucundalar ve biz bu haftada bir felsefi tartışma için hazırız. Konuştuk ve dedik ki Amerikalı yazar ve çizer Arnold Lober'in kelime yayınlarından çıkan Çekirgenin Yolculuğu adlı kitabından bir bölümü tartışalım. Çünkü o bölümdeki hikaye ilgimizi çekti. Şimdi hikayemiz şöyle, Çekirgenin Yolculuğu'nda Çekirge bir yola çıkıyor ve derken ilk rastladığı topluluk bir böcekler topluluğu. Onlar ellerinde pankartlar, ağaçların üzerinde bir takım afişler sürekli olarak sabahı övüyorlar. Yaşasın sabahlar, sabah gibisi yok, ah ne güzel sabahlar diye yollarına devam ediyorlar. de onlara iyi sabahlar deyince, aa sen de sabahları seviyorsun demek diye onu da hemen kendi aralarına alıyorlar. Sonra eline bir pankart veriyorlar, yaşasın sabahlar pankartı. Boyuna bir çelenk takıyorlar ve onu da kendi kulüplerine almış oluyorlar. Sonra... Yo devam ederken Çekirge diyor ki ben öğleden sonra da severim aslında. Hatta akşamlar da güzeldir. Bunun üzerine böcekler bir an böyle kalıyor ve çok sinirleniyorlar. Nasıl yani? Sabahın dışına başka bir şey sevmek mi? Sonra Çekirge'nin elinden pankartı çekip alıyorlar. Boynundaki çelengiği de kopartıyorlar. Asla sabahları sevmeyenler bizim aramızda olamaz istiyorlar. Onlar kendi yoluna, Çekirge de kendi yoluna gidiyor. Bu da tartışılacak ilk soru bence bu böcekler sabahları seven böcekler nasıl bir topluluk acaba nasıl nitelersiniz onu ne gibi özellikleri var o topluluğun? Mitatcan ön yargılı ve Ö tek bakışlı başka yeniliklere açık olmayan bir grup. Ön yargılı neye ön yargılı bu arada? Öğlen ve e, akşama mesela. Onları aslında ön yargılı biraz yanlış oldu ama hı hı. evet yenildikleri e, kapalı sadece sabahı seviyorlar. Ve büyük ihtimalle akşam ve öğleni e, çok şey yapmıyorlar. Mesela onları çok orada tam ne olduğunu bilmiyorlar. Sadece sabaha odaklanmışlar gibime geldi. Tek bakışları var bir de neye kapalı demiştin ya pişi şey demiştin. Tek bakışlı bir de yani yeniliğe, Yeniliklere kapalı. Kapalı, evet. yeniliğe, yeni fikre, yeni bir görüşe kapalı. Pek, pekala başka? Nasıl interersiniz bu grubu? Ayşe Kiraz? Hocam çok sabit fikirli. Sabit fikirli? Evet. Ne yani, o? Sadece sabah var. Hı -hı. Sabah en güzel. Sadece yani sabah en önemli günün vakti. <gülüyor> <gülüyor> Öyle düşün Ne olabilirler? Ya da en güzel sabah. Aslında bu biraz Mithatçı'nın dediği şeyi destekliyor. Yani yeni fikre ve yeni görüşlere kapalılar. Sabit, tek bir şeye. Tamam, benzer bir şey oldu bu. Deniz? Hacım, ben öyle de, de şeyden demem ya, sabit fikir, falan değil. Sadece onu çok seviyorlar ve yani onu geçen çok daha seviyorlar. Öbürlerinden, öbürlerinden nefret, et, nefret değil de böyle sevmiyorlar. Ama sabah çok seviyorlarsa yani biz bir şey yapamayız yani. Seviyorlar demek ki yani sadece onun adına bir şey yapıyorlar. Hı -hı. Sabit fikirli de diyemem ki. Sonuçta akşam ya da öyle bir şeyin olduğunu biliyorlar. Sadece sabah daha çok sevdikleri için. Onu da yandım mı? Anlamadım. Çok seviyorlar. Çok sevdiğimizde bunun karşılığında diğer şeyleri, onunla ilişki diğer şeyleri sevmeyeceğiz mi mesela? Yani çok sevmek böyle bir şey mi? Zorunda değiller. Bence e, bu grup öğlen ve akşama gereksiz bir kim beslemek değil de mesela kötülük duyuyor, sevmiyor, nefret bes, nefret ediyor ve bence bu mantıksız bir şey. Çünkü ya bu mantıksız bir şey ve bu şuna benziyor. Mesela bir takımı tutuyorsundur. Ama sadece o takımın rakibi olduğu için başka bir takım ya da o takım senin takımının önünde olduğu için o takımdan nefret ediyorsundur. Ya yani oranın sana bir kötülüğü dokunmamıştır ama senin sevdiğin şeyi, senin sevdiğin şeyi e, önüne geçmiştir diye sen ondan nefret edersin. Gereksiz bir nefret olduğunu düşünüyorum. Ama bu örnek tam bence karşılamıyor. Çünkü orada takımlar arası bir rekabet var. Burada bunun Hayır. bir rekabeti de yok aslında kimseyle. Evet rekabet demek istedim. Mesela evet aslında siz dediğiniz biraz doğru. <gülüyor> yani mesela öleni sevenlere karşı rekabet etmiyorlar. Sabahın dışındaki hiçbir fikir açık değiller gibi. Nurhan sen ne diyorsun? Nasıl nitelersin bu grubu? Bence böcekler grubu biraz mantıksız düşünüyor. Çünkü çekirge tüm zamanları sevdiği için yani böcekler de onu dışlıyor. Yani hepsini sevdiği için sabahı sevmiyor zannediyorlar. Bu yüzden de çekirgeyi dışlıyorlar. Dışlayıcı bir grup olduğunu düşünüyorsun aynı zamanda. Evet. Tamam. Başka bir ünitelik var mı aklınıza gelen grupla ilgili? Deniz? Bence daha çok bir, bir şey, yani bir şey için açılmış bir grup ya da bir şey için kurulmuş bir grup. Yani hmm. sabah desteklemek için. Ve ben şey diyecektim, e, bence bunlar akşamla öğleni yaşamış yani böyle şey gibi değil, ön yargı gibi bir şey değil bence. Şey yani, böyle hiç ya da hiç böyle yaşamadan şey sabah seçmişler gibi değil daha çok şey sabah çok sevmişler öbürünü de yaşamışlar ve hiç sevmemişler gibi olmuş biraz bence tamam ama sonuçta sevdiklerimiz ve hiç sevmediklerimiz gibi bir karşıtlık içindeler bir yandan da Nithat'ca e, ben de Deniz'e katılmaya katılıyorum e, çünkü bence de nedensiz yere ikisinden de nefret etmezler yaşamışlar belki onların canını sıkan bir durum olmuştur ya da Saatlerde yaşamları daha zorlaşıyordur belki sıcaktan veya başka etkenlerden bilmem belki en rahat yaşadıkları zaman sabah da olabilir. He. Bu gibi etkenlerden dolayı olabilir belki. Belki böyle bir şey sığınmalarının sebebi daha önceden günün diğer saatleriyle ilgili kötü deneyimleri ya da onlara uygun olup olmamasıyla ilgili başlarına gelen kötü olaylar onları sabahları sevmeye doğru itmiş olabilir. Tamam bir şey çok sevsinler ama diğerinden niye nefret ediyorlar? Yani onlara iyi gelmedi ama o da var işte desinler. Niye ona da hayır diyorlar? Peki Ayşe Kiraz? Hocam çünkü kendi yani sabah en iyi zaman olduğunu düşünüyorlar. Yani demin de söylediğim gibi bence sadece sabahı görüyorlar. Ya yani diğerler diğer yani öğlenin de var olduğunu biliyorlar ama onu Böyle mesela insanlar da bir insanı insandan saymamak gibi bir durum bence onu <gülüyor> hiçbir zaman gibi görmüyorlar. Tamam. Deniz ne diyorsun? Hocam bir şey ben bunu biraz kahramanı bir örnek göstererek yaptım. Bence ve ihanetsiz ediyorlar gibi hissediyor olabilirler hocam. <gülüyor> yani sabaha bu kadar çok insan sanki şey, bir, dersen... bir gruba, bir gruba diyelim ki böyle. Grupların arkadaşlarının değil, ihanet etmiş gibi hissediyor olabilirler belki hocam. <gülüyor> yani sabaha ihanet ediyorlar falan hocam öyle bir şey olabilir. Anladım, böyle bir inanma hali. Tamam, tatça Belki de şu yüzden olabilir. Gereksiz yere nefret duyuyor olabilirler. Bu da şu yüzden olabilir. Çocukluktan beri belki böyle yetiştiriliyor olabilirler. Yani sabah kötü olduğuna inandırılarak yetiştirilmiş olabilirler. Sabahın dışındaki zamanların kötü olduğuna. Ha, evet, pardon. Evet. O zaman senin iki tane tezin var burada. Ya bunların kendi kişisel deneyimlerinde sabahın dışındaki zamanlarda başlarına kötü şeyler geldiği için böyle sabahçı olmuş. Ya diğer fiziksel olarak kötü. Ya da fiziksel, kötü. Ihtiyaç. fiziksel Evet Yok ya da mental olarak öyle... Hı -hı. Öğretilmiş şeklinde. Ya da öyle öğrenmişler, diğer kuşaklardan onlara aktarılmış olabilir. Evet. Onlar da buna bir tapınma haline geçmiş olabilirler. Şimdi evet. neden insan böyle bir topluğun üyesi olmak ister? Böyle bir topluluğun bir parçası olmak ister? İnsanlar, mesela şey işte insanlara bunu yaymak falan yani gruplarını geliştirmek için falan bilmiyorum Aa, yani böyle... genişleme aynı da var o zaman. işte genişlemek böyle şey gibi sadece bir şey bütün herkesin bir şey inanmalarını istiyorlar Hadi bir tane bir şey herkes inanmasını istiyorlar o zaman o kadar masum değil yani bir genişleme ve yayılma evet. arzuları da varsa Bence böyle Hatta attılar ya bence daha kötü şeyler yapabilirler daha büyük bir grup olsalar çok Hı. daha kötü şeyler yapabilirler daha böyle çok fazla insanın olduğu bir grup olsak o, o kişi işte böyle daha çok zarar verebilirlerdi gerçekten. Yani gruptan atmak için bence o kişi hiç iyi kurşunma bir şey yani. <gülüyor> gruptan, gruptan hocam, atmaları manyaklar. aslında yumuşak bir hareket diyorsun sen. Evet. Hocam Anladım. çünkü manyak gibiler böyle yani ona takmışlar hocam. Çok fanatik diyelim. İnsan gibi hocam yani sanki o sabah bir insan onu çok seviyorlar hocam. Onun peşinden gidiyorlar. <gülüyor> Nural ne diyorsun? Evet. <gülüyor> Hocam bence böyle yapıyorlar çünkü şey belki öğlen ve akşamdaki e, yani kendilerin yerlerini keşfetmemiş olabilirler ve böyle sabahları sabah, sabah yaptıkları aktiviteleri en eğlenceli bulup böyle bir grup kurmuş olabilirler. Ondan sonra da diğer e, zamanların eğlenceli olmadığını e, savunmaya başlamışlardır. Ondan sonra da böyle bir grup oluşturmuşlardır. Aslında az bilgiden de olabilir yani bu. Evet. Yani sabahın dışındaki zamanları merak edip araştırmadıkları için de sabaha takılmış olabilirler. Bunlar düşünen bir topluluk mu sizce? Düşünüyorlar mı? Mithat Can. E, hayır bence düşünmüyorlar. Çünkü e, mesela hiç açık fikir, açık görüşlü davranmıyorlar. Sadece bir yere odaklanmışlar. Ve at başlığı takmış gibi başka yerleri görmek istemiyorlar ve e, ona göre yargılıyorlar ve şey gibi oluyor bu. Mesela bilgi edinmeden o konu hakkında e, o konuyu yargıla, yargılıyorsun ve e, aksini söyleyenleri de da kendinden uzaklaştırıyorsun. <gülüyor> Aslında düşünmemeyi şöyle tanımlıyorsun galiba. Hem araştırmayan, hem bilgi edinmeyen ve dolayısıyla fikrini hiç değiştirmeyen, yeni fikirlere açık olmayan, hatta yeni bir fikir gelirse onu hemen dışarı atan bir topluluksa bu düşünmeyen bir topluluktur diyorsun. Doğru mu anladım seni? Evet, başka Deniz. Hocam bana şey gün gel. Bence düşünüyorlar da. Şimdi şöyle diyeyim ben sizin dediğinizden. Üç tane şey var zaten. Akşam, öğlen, sabah falan işte onlar var hocam. Sonuçta onları sabah seçmişler ve bunu seçerken düşünmüş olmadığı lazım yani bir şekilde. Hı. Ya da bunu savunurken. Ya da diyen ki işte öğlen dedi ya da işte, akşam da severim dedi. Belki şey yani insanların başına gelmelerini istemiyordur bir şeyin yani. Ayşe Kiraz ne diyorsun? Hocam bence düşünmüş olsalardı direkt çekirgeyi gruptan atmazlardı. Yani e, evet diğerleri de güzel ama en çok biz bunu seviyoruz. Yine de kalabilirsin. Çünkü sen sabah da seviyorsun. Yani e derlerdi, bir topla, Düşünen bir topluk herhalde. bu kadar dışlayıcı olmaz diyorsun galiba. Doğru mu anladım? Evet, aynı. Mithat'cığım? Hocam, benim demek istediğim aslında düşünmüyorlar değil, yanlış düşünüyorlar. Yanlış e, düşünme şekillerine sahipler, şekline sahipler. E bu başlı başına yeni bir soru. Yani düşünmek ve yanlış düşünmek ayrımını yaptın. Şimdi... <gülüyor> Kısa bir müzik arası verelim. Sonra kaldığımız yerden tartışmamıza devam edelim. Evet tartışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Çekirgeyi sabahları sevmiyor diye sabahları sevenler kulübünden attılar böcekler. Böyle bir topluluk nasıl bir topluluktur dedim. Deniz şey demişti bu genişleyen yayılmak isteyen bir topluluk. Böyle bir topluluğun üyesi olmaya neden bir insan ihtiyaç duyar? Neden böyle bir topluluğun üyesi olmak ister. Ayşe Kiraz. Hocam e, bence insanlar genellikle e, yani yalnız kalmamak için bir topluluğa giriyorlar ve e, bir toplulukta olunca da sizin gibi diğer insanların da olduğunu yani mesela bu grupta sizden başka sabaha seven insanlar olduğunu bilmek böyle güzel hissettiriyor. Yani yalnız değilim gibi. Tamam. Bir şekilde aslında. Yalnız kalmamak, yalnızlık hissetmemek. Yalnız kalmamakla o zaman şöyle sorayım. Yalnız hissetmemek, bunun arasında bir fark görüyor musun? Yani bunlar yalnızlık hisseden insanlar mı? Yani e, yalnızlık hisseden insanlar da olabilir, yalnız kalanlar da. Yani hı hı. ikisi de bir topluluğa ait olmak isteyebilirler. Tamam. Mithatçak? Ben e, Ayşe Kinoz'unkine katılıyorum. Artı olarak aynı düşünceye sahipse de katılıyor olabilir. Onlara destek olabilmek için. Kendi mesela aynı düşünceye sahipseler onlara katılmak ister. Çünkü onlara da destek olmak ister. Kendi düşüncesini destekler böylece. Hem kendi düşüncesini büyütmek hem de toplumun düşüncesini büyütmek isteyebilir. Tamam Deniz. Um, bence şöyle de olabilir. Um, nasıl desem? Mesela genelde böyle um, eski bir şey dayanacağım da neyse onu dayanmayayım şimdi. Hı -hı. Şöyle desem. Mesela arkanızda birçok kişinin olup böyle diyelim ki bir fikir koyulu koyuluyor işte sabah daha iyi. diye. Sonuçta onu herkes yani şey yayılmaya falan başlayınca siz, sizin yanınızda olan çok fazla insan olacak. Yani belki sonunda, mesela bu da şey yalnızlık gibi bir şey. Yani... Biraz şey mi demek istiyorsun? Yani yanında çok fazla insan olmasından bir güç hissetmek gibi mi? Güçlü olmak gibi mi? Evet. Evet. Beni aslında şey aklıma getirmeye çalışıyor. Bu, bunu söylerken ne demek istedim diye, yani nasıl bir örnek düşündü böyle dedim falan diye Şu düşünüyorum da. Bir güç arayışında mı olabilir? Yani kendini güçsüz hissediyor ama o topluluk olunca arkamda insanlar var. Hani öyle bir şey dedin ya sen demin. Arkamda insanlar var gibi. bir evet. e, Onların varlığı ona güç mü veriyor mesela? Bence veriyor. Bir güç arayışı olabilir. Nural? He, hocam bence e, böcekler bir yere gelerek yani bir tane fikri beraber daha güçlü savunabilecekleri için yani mesela Çekirge farklı düşünüyor ya, belki Hı. çekirge e, onları, yani onlara kötü şeyler söyleyebilir de, dalga geçebiliriz onlarla. Böyle şeylere karşı çepebilmek için bir grup oluşturmuş olabilirler. Ha. Onları beğenmeyenlere... aslında yine mi güçle ilgili acaba bu daya Onları beğenmeyecek, onlarla dalga geçecek olanlara karşı bir grup. O zaman karşılığında bir grup var bunların. Ki o, o, o gruba karşı grup oluyor bunlar, senin dediğine göre. Yani bir evet ama bence Hı. bir ihtimale karşı yani şu anda ha, bilmiyorum ha. bence ama belki olursa falan diye. Ha, ihtimale karşı da olabilir. Onları beğenmeyenler, aşağılayanlara karşı da. Onlar olabilir bir ihtimal de olabilirler. Tamam anladım. Pekala başka bir aidiyet ihtiyacı olabilir mi? Aidiyet. Ayrıca ne demek aidiyet diye de sorabilirim tabi. Hiç duydunuz mu bu sözcüğü? Mete Çok duymadım ama tahmini yürüteceğim. Hı. bir grubun içinde olmak yani destekleyecek bir grubun içinde olmak ait olmaktan geliyor olabilir. Ne oluyor <gülüyor> ait hissettiğinde, kendi bir yere ait hissedince bu insan iyi gelen bir şey mi? Insana iyi geliyor çünkü arkanda Hı. sorunlarına yardım edecek bir kitle ya da biri olduğunu biliyorsun. Kendini daha ya güçlü. Evet da, kendini daha no, yalnız yalnız değil de. İşte arkanda birileri olduğunu, sana yardım edecek birileri olduğunu biliyorsun. Ait. Bir tür güven duygusu mu veriyor? Evet. Sen bir ait olduğun bir toplum var mı? Evet. Mesela? Takım arkadaşlarım. <gülüyor> Aile? Ailem, ailem evet, hmm. ailem de var. Tamam. Öyle veya böyle iyi günde ve kötü günde bu insanlar vardır gibi bir güven duygusu evet. mu bu? <gülüyor> böyle bir... İhtiyaç mıdır ağır öyle, öyle bir ihtiyaç Benim düşüncene göre. Tamam. Ayşe çekil Hocam ben de Mithat Şam'la aynı şeyi söyleyecektim. Yani ait olma arzusu Hı -hı. olabilir ya da hissi. Yani Hı -hı. ait olunca işte bir gruba e o gruptaki insanların sizi anlayacağımızı an yani anlayacaklarını biliyorsunuz. Bunu ben de yaşadım. Onlar da yaşadı bana hmm. yardımcı olabilirler yani benim gibiler anlaşılma ihtiyacı bana evet. benzeyenler yakınlık evet. hissi peki böyle bir şeye ait olduğunda ama yani öyle bir sadece tek doğru burada sabahları sevmek ya artık orada ben diye bir şey kalıyor mu yoksa sadece topluluk mu kalıyor geriye yani topluluk beni yutuyor mu orada nasıl bir aidiyet var böceklerde yoksa yine de benler var olmaya devam edebiliyor mu Ayşe Kiraz Hocam eğer yani benler var olmaya devam etselerdi çekilgiye ben bir tek sabahları sevmiyorum dediğinde gruptan atılmazdı. Yani hı hı. orada artık sabah sevenler topluluğu olarak bir, bir yani beraber bir insanlar gibi neredeyse. Hı hı. O zaman böyle bir aidiyet yani öyle bir topluluk ki senin artık ben olmanı tamamen yok ediyor. Sen aslında benini ...var etmek için oraya giriyorsun... ...fakat o senin belini yutuyor. Bu nasıl geliyor kulağınıza? Mesela aileniz böyle bir topluluk olsa mesela... ...yani sizin ben olmanızı yutan... ...bir şeye dönüşse mesela... ...tercih edeceğiniz bir topluluk olur mu bu? Nural Yani hocam bence böyle... ait olmak her şeyin... E, ...aynı olması değil de... Hı. ...böyle ortak bir noktasının olması. Mesela bir grupta bir kişi müzik çalmayı sever... ...birisi yazı yazmayı sever... ...birisi oyun oynamayı sever... ...ama... Belki bir ortak noktalar olduğunda bir grup oluşturup böyle ait oldukları bir grup oluşturabilirler bence. Yani ait olmak aslında benim bir özelliğimin bir özelliğimin ama bir şeyle uyuşmasında aidiyet hissediyorum. Başka bir özelliğim başka bir toplulukla da uyuşursa oraya da ait olabilirim o zaman bu durumda. Değil mi? Brandon'a <gülüyor> <güne> göre. <gülüyor> öyle bir pek düşünmemiştim yani. <gülüyor> <gülüyor> Birden fazla topluluğa aidiyet hissedebilir miyiz o zaman? Öyle sorayım sana. Yani belki olabilir de işte bir, bir zaman boyunca iki gruba falan aidiyet hissedebiliriz ama ondan sonra eski aidiyet hissettiğimiz grup sevgi kay kaybolabilir. Anladım. Mithatcan ne diyorsun? Son son söz vereyim toparlayayım. Evet. Bence iki tane gruba aidiyet hissedebiliriz. Çünkü aidiyet biraz önce anlamaya çalıştığım kadarıyla şöyle bir şey ortak bir noktan olduğu ve birbirinizle anlaştığınız bir grup oluyor. Mesela bu da arkadaş grubundan örnek vereceğim. Mesela bir arkadaş grubunuz vardır. Hepiniz ya da herhangi bir grup bir takım da olabilir. Hepiniz o bir özellikle birleşmişsinizdir ama tek özelliğiniz değildir. Başka hmm. özellikleriniz de vardır ve başka özellikleriniz de, de başka bir grubun İçinde de olabilirsiniz mesela. Hem bir yüzme takımının içinde olup yüzebilen birisinizdir. Hı -hı. Hem de satranç oynayabilen ve o yüzden de satranç kulübünde de ait hissedebilen biri de olabilirsiniz. Hı -hı, hı -hı. Güzel anlattın. Şimdi bugün Arnott Weber'in Çekirgenin Yolculuğu kitabının ilk bölümünde Çekirgenin Sabahları Sevenler topluluğuna rastlaması. Ve sabahların dışında zamanları seviyor deyince dışlanması üzerine bir tartışma yürüttük. Böcekler toplu için işte tek bakışlı, tek fikre inanan, içe kapalı, sabit fikirli, dışlayıcı gibi sıfatlar kullandınız. Biraz bu kavramlar üzerinde durduk. Ardından da bir insan neden böyle bir toplu üyesi olmak ister sorusu üzerinde durduk. Ve genişleme yayılma arzusu, yalnız kalmamak, bir güç arayışı, arkamda birileri var diyebilmek. Ve de aidiyet. Ama aidiyet de beni yutan bir aidiyetse eğer o zaman bunun çok da sizin tanımıza uygun bir aidiyet olmadığını söylediniz. Güzel bir tartışmaydı. Bence haftaya çekirgenin yolculuğundan bir bölüm daha yapalım. Bakalım çekirge ne rastlayacak? Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir